Rabb-i şerahli sadri ve yasirli emri ve ahlul uqudata min lisani yafqahu qawli inneke kuntabina basira ve ufawiddu amri illallah inna allaha basirun bil ibad Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyeser eylesin. Tek aziz ve değerli kardeşlerim, ilmi araştırmalar ve da fetva daimi komitesinin hac ile ilgili yapmış oldukları, vermiş oldukları fetvaları ile ilgili bir e, konuşma yapacağız inşallah rahman konuyu bu, bununla ilgili bir konu işleyeceğiz. Bu efendim, Fetvanın orijinal efendim işlenmiş olduğu şeyi fetavaline fetaval fetaval daime fetaval lejneti daime Anil hac diye bu orijinal metniyle böyle yayınlanmıştır. Bunu İslam efendim İslami ilmi araştırmalar ve fetva daimi komitesi ile komitesinin hazırlamış olduğu fetvalardır. Bununla ilgili yola çıkacağız inşallahü rahman. Bakalım Rabbim Celle Hazretleri bize neler gösterecek ve bu konu efendim ihrama girilen yerlerle mikatlarla ilgili fetvalar ve bu fetvalarla ilgili soru ve cevaplı şekliyle efendim inşallahı rahman hem değerli kardeşlerimiz faydalanacak hem bizler faydalanmış olacağız inşallahı rahman. İhrama girilen yerler mikatlar ve ile ilgili fetvalar bir hava yolu bir soru bir. Hava yolu uçak ile gelen kimse hac için Cidde'de Cidde şehrinde mi ihrama girer? Cevap. İster hava yolu, uçak ister deri, deniz yolu, yolu isterse kara yolu ile olsun. Bütün hacıların kara yolu ile geliyorlarsa uğradıkları geldikleri yöndeki mikattan eğer hava yolu veya deniz yoluyla geliyorlarsa geldikleri yöndeki mikatın hizasına geldiklerinde ihrama girmeleri gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihrama girilen yerleri mikatları şu sözüyle tayin etmiştir. Hunne le hunne. وَلِمَنْ اَتَا عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمْ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَهِ رَوَهُ الْبُخَارِي Bu, mikatlar, hac ve umre yapmak isteyen, hadiste adı geçen beldelerin halkları ile o mikatlar üzerinde geçenler içindir. Bunu, İmam Buhari rivayet etmiştir. Bu hadisi. Cidde, hac ve umre için dışarıda gelenlerin mikatı değildir. Zira cidde bu şehir halkının ve dışarıdan oraya gelip de başlangıçta hac ve umre yapma niyeti olmayan, fakat daha sonra hac ve umre yapmak isteyen kimselerin mikatıdır. Bunun kaynağı birinci kaynak idi. İkinci kaynak Abdullah bin Baz, Allah ona rahmet etsin, onun eserinden alınmış kaynak olarak buraya verilmiştir. 2. Soru 2 Bir kimse umre yaptıktan sonra babasının yerine de ömre, umre yapmasının hükmü nedir? Ya da babasının yerine umre yapan kimsenin ihrama giriş yeri olan Mekke'den tenimden yani babası için yeniden ikinci defa umre yapmasının hükmü nedir? Bir kim bu kimsenin umresi geçerli midir? Yoksa geldiği yöndeki asli mikata mı dönmesi gerekir? Cevap Kendi adına umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra ölmüş veya veya hayatta olup da gelme imkanı olmayan babanızın yerine umre umre yapmak istediğinizde Tenim gibi hel bölgesinde hel bölgesine harem bölgesinin dışına çıkıp oradan ihrama girmeniz gerekir. Geldiğiniz yöndeki mikata dönmenize gerek yoktur. Soru 3. Avustralya hacılarından bir grup hac farizasını eda etmek istemektedirler. Sidney'den yola çıkan hacılar şu üç havalimanından birisine uğramaktadırlar. Cidde, Abu Dabi veya Bahreyn. Buna göre Avustralya'nın hacılarının mikatı neresidir? Bu hacılar Sidney'den mi yoksa başta başka hangi mikattan ihrama gire gire girmelidirler? Cevap 3- Sidney, Abu Dabi ve Bahreyn hac ve umre için ihrama girilen mikat yeri değildir. Ayrıca Cidde şehrin, şehri de sizin durumunuzda olanların ihrama girdikleri mikat yeri değildir. Cidde sadece bu şehir halkının ihrama girdiği mikat yeridir. Hac yapmak amacıyla hava yoluyla Mekke'ye Mekke gelen bu kimselerin Avustralya hacılarının üzerinden üzerinden geçtikleri için ilk geçtikleri ilk mikatta ihrama girmeleri gerekir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mikatlar hakkında şöyle buyurmuştur. Hunne le hunne ve limen etâ aleyhinne min gayrihinne mimmen men erâdel vel umre Mikatlar hac ve umre yapmak isteyen, hadiste adı geçen beldelerin halklarıyla o mikatlar üzerinde gelen hacılar içindir. Gelenler içindir. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Uçağın Mikat'ın üzerinde geçmeden önce Avustralya'nın hacılarının hostese sormaları gerekir. Eğer hacıları üzerinden geçecekleri mikat'ı ihrama girmeden geçmekten endişe edip de mikattan önce hac veya umre için ihrama niyet ederlerse bunda bir sakınca yoktur. Temizlenmek, yıkanmak, ihram elbiselerini giymek gibi ihrama hazırlık yapmaya gelince bu fiil her yerde caizdir. Soru, Soru 4. Niyet, niyetinde hac ve umre olmayan bir kimsenin Mekke'ye ihramsız gitmesinin hükmü nedir? Mekke'ye cevap Mekke-i hac ve umre yapmak için değil de iş amacıyla giden tüccar memur, postacı, şoför gibi kimselerin hac ve umre yapmak istemedikçe ihrama girmelerine gerek yoktur. Nitekim sahih hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mikatları zikredince şöyle buyurmuştur hunna lehunna ve limen ata'alayhinna min ghayrihinna mimmen arad al-hacce ve'l-umre mikatlar hac ve umre yapmak isteyen hadiste adı geçen beldelerin halkları ile o mikatlar üzerinden gelenler içindir bu hadisi Buhari rivayet etmiştir bu hadis hac ve umre yapmak isteyen kimsenin mikata uğradığında ihrama girmesine gerek olmadığına dalalet etmiştir Hac ve umre yapmak yapmak istemeyen kimsenin bu Allahü Teala'nın kullarına bir rahmeti ve onlara sağladığı bir kolaylıktır. Yani eğer bir insan hac ve umreyi yap yapmak istemiyorsa bununla ilgili mesela ihrama girmesine gerek yoktur. Bu konuda fetva verilmişler. Bu efendim komite bu, bu şekil fetva vermiştir. Soru 5. Hac aylarının dışında mikata ulaşan kimsenin hükmü nedir? Ne yapmalıdır? Hac aylarının dışında Cevap 5. Hac aylarının dışında Mikat'a ulaşan bir kimsenin iki hali vardır. İki hali vardır. Birincisi Ramazan ve Şaban gibi hac ayları olmayan bir ayda Mikat'a ulaşmasıdır. Bu biri, bu kimse için sünnet olan umre için ihrama girmesidir. Bu kimse kalbiyle niyet eder ve diliyle şöyle der: Lebeike umreten. Durduğu zaman Lebeike umrah diye durur. Geçtiği zaman lebeike umreten. Eğer diğer mesela şeye bağlar bir herhangi bir konuya bağlasa lebeike umrah veya şöyle der. Allahumme lebeike umrah. Beytullah'a ulaşıncaya kadar çokça telbiye getirir. Nedir telbiye? Lebeike Allahumme lebeik.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 Lebbeyk Allahumma Lebbeyk Lebbeyk la shareeka laka Lebbeyk innel hamda venniamata laka vel mulk la shareeka diyerek Beytullah'a ulaşıncaya kadar telbiye getirmeyi bırakır. Beytullah'a ulaşınca telbiye getirmeyi bırakır. Kabe'nin etrafında yedi şafttan oluşan tavafı yapar. Sonra makam-ı İbrahim'in arkasında iki rekat tavaf namazını kılar. Ardında Safa ve Merve arasında yedi şaftan oluşan sayi yapmak için say alanına çıkar. Sayi bitirdikten sonra saçlarını kökünden kazıtır veya kısaltır. Böylelikle umresini tamamlamış olur. Artık bundan sonra ihram sebebiyle kendisine haram olan her şey ona helal olur. İkincisi hacayları olan Şevval, Zilkade, Zilhice'nin ilk 10 gününün herhangi bir gününde Mikat'a ulaşmasıdır. Bu konumda, bu konumda olan birisi üç şey arasında tercih yapması söylenir. Ya sadece hac yapar ya da sadece umre yapar ya da sadece umre ve hacı birlikte yapar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında Zilkade ayında Mikat'ta ulaşınca ashabını 3 ibadeti tercih etme konusunda serbest bırakmıştır. Fakat bu konumdaki birisi için cenni sünnet olan beraberinde hacda keseceği kurbanını getirmemişse umre için ihrama girmesi ve hac aylarının dışında mikata ulaşan kimse için zikrettiğimiz şeylerin yapmasıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye ulaştıkları zaman ashabına umreyi bitirdikten sonra ihramdan çıkmalarını emretmiş ve böyle yapmalarını, yapmaları onlara telkin etmiştir. Temettu kıran ve ifrat hacı ile ilgili fetvalar. Soru Soru 1. Hac yapan veya kıran, hacı için ihrama giren, kıran hacı yapan fakat kurban kesmeyen, oruçta tutmayan, Mekke-i Mükerreme'den ayrılan kimsenin hükmü nedir? Artık hac mevsimi bitti ve bu kimse Beytullah'tan mukaddes mekanlara da Mekanlardan uzak bir yerdedir. Cevap 1. Bir. bir kimsenin kurbanlık hayvanlarda kesilmesi, caiz olan bir hayvanı Mekke-i Mükerreme'de kendisinin veya vekil tayin ettiği, güve, ettiği güvenilir birisinin kesmesi gerekir. Kurbanın etini fakirler arasında dağıtır. Kendisi onun etinden yer ve dilediği kimselere de dağıtır. Eğer kurban kesmeye gücü yetmezse 10 gün oruç tutması gerekir. Soru 2. Bir kimse ifrat hacı yaptım. Arafat'tan önce Arafat'ta çıkmadan önce tavaf ve say yaptım. Arafat'tan döndükten sonra ifada tavafını, farz tavafı, ziyaret tavafını yaparken veya ifada tavafı ile birlikte sa'y yapmam gerekir mi diye sormaktadır. Cevap 2. Ifrat hacına niyet eden bir kimse müfrit ile hac veya umreye birlikte niyet eden kimse kıran hacına niyet eden Karin Mekke'ye geldikten sonra tavaf ve say yaptıktan sonra müfrit veya karin olması sebebiyle ihramdan çıkmayıp ihramda kalırsa kudum tavafı ile birlikte yaptığı bu say onun için geçerlidir. Kendisine başka say gerekmez. Eğer bayramın birinci günü veya sonraki günlerde tavaf ederse ifade tavafı kendisi için yeterlidir. Eğer kurban bayramının birinci gününe kadar ihramdan çıkmamışsa veya kurbanını beraberinde getirmişse, kurban bayramının birinci günü, haccı ve umresini bitirinceye kadar ihramdan çıkamaz, ister yanında kurbanını açma, kurbanını getirmiş olsun veya olmasın, daha önce say yaptığı, daha önce yaptığı say kendisi için yeterlidir. Eğer kıran veya ifrat hacısı ise, ve bayramın birinci günü Arafat'tan dönünceye kadar ihramdan çıkmamışsa birinci sayi kendisi için yeterlidir ve ikinci defa say yapmasına gerek yoktur. İkinci say ancak Ümre için ihrama girip tavaf ve yaptıktan sonra ihramdan çıkan sonra yeniden hac için ihrama giren temettu temettü hacı, hacısı içindir. Bu hacının Ümre'nin sayından başka ikinci defa haccının sayesini yapması gerekir. Soru 3. Temettu veya kıran hacı yapan kimse kurban kesme imkanı bulamazsa ne yapmalıdır? Soru cevap 3. Temettu veya kıran hacı yapan kimse kurban kesme imkanı bulamazsa 3 günü hacda, 7 günü de ailesine döndükten sonra Toplam 10 gün oruç tutması gerekir. Bu kimse hacdaki 3 günlük oruç konusunda serbesttir. Dilerse bu 3 günü bayramdan sonra tutar, dilerse teşrik günlerinde tutar. Nitekim Allahu Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Waatimul hacce vel umre umre lillah fe in husirtum sanastaysara minal ولا تحليق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من سيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنت أمنتم فمن تم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي فمن لم يجد فسيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَهُ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَادِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابُ Suratul Bakara Bu Bakara suresinin 196. ayetinde Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Hac ve umreyi tam olarak Allah için yapın. Hac ve umre için ihrama girdikten sonra herhangi bir engel ile hac ve umreden eğer engellenecek olursanız kolayınıza gelen kurbanı kesin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Kim içinizden hasta olursa veya başka başından bir eziyet bulunursa ona oruçtan, sadakadan veya kurbandan fidye Hastalık veya yol emniyeti olmaması gibi sebeplerle hacınızın engellenmesinden emin olunduğunuzda hacca kadar fa ömreyle faydalanmak isterse kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Ama bulamazsa hac günlerinden 3 döndüğünüz, döndüğünüzde döndüğünüz vakit 7 gün olmak üzere tam 10 gün oruç tutar bu ailesi mescidi haramda oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı şiddetli pe Allah'ın azabı pek şiddetli olandır. Bu Bakara Suresi 196. ayet-i kerimesi. Ayşe radıyallahu anha Abdullah bin Ömer'den Allah ikisinden de razı olsun rivayet olunduğuna göre onlar şöyle demişlerdir. Lem yurhas fi eyyamit teşriki en yusman en yusmna illa limen lam yecid hadiye. Buhari. İmam Buhari'nin rivayet ettiği hadiste kurban kesme imkanı bulamayan kimsenin dışında teşrik günlerinde oruç tutmaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından izin verilmedi. Evet, bu üç günlük orucu arefe günü oruçlu olmaması için arefe gününden önce tutması daha faziletlidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Arefe günü Arafat'ta oruçsuz olarak durmuş vakfe yapmış ve Arefe günü Arafat'ta oruç tutmayı yasaklamıştır. Yine bu üç günlük orucu birbiri ardınca tutması caiz olduğu gibi ayrı ayrı tutması da caizdir. Aynı şekilde yedi günlük orucu da birbiri ardınca tutması gerekmez aksine birbiri ardınca da tutabilir ayrı ayrı olarak da tutabilir çünkü Allahü Teala bu yedi günlük oruçta birbiri ardınca tutulmasını şart koşmamıştır. Nitekim Allahü Teala şöyle buyurmaktadır: فَمَنْلَمْ يَجِدُ فَسِيَامُ الثَّلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجِّ وَالْسَّبَعَةُ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ أَشَرَةٌ كَامِلَةَ. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Sılaq Allahü Alazim. sûre Ama baqara Ama Bulamazsa hac günlerinde üç döndüğünüz vakit yedi gün olmak üzere tam on gün oruç tutar. Bakara Suresi 196. ayetinde. Kurban kesme imkanı bulamayan kimsenin oruç tutması kendisi adına kurban kesmek için insanlardan dilenmesinden daha faz faziletlidir. İhram ile ilgili fetvalar. Soru bir. İhrama girerken dil ile Dil ile niyet etmek caiz midir? Cevap 1. Müslümanın niyet edeceği şeyi dille söylemesi, telaffuz etmesi meşru değildir. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayet olunduğu için, olduğu için özellikle de ihram bunun dışındadır. Namaz ve tavafa gelince bu ibadetlerde niyeti hiçbir şekilde dille söylememesi gerekir. Örneğin şu şu namazı kılmaya niyet ettim dememelidir. Yine şu şu tavafı niyet ettim dememelidir. Yani bunu kalben söylemelidir. Aksine dille söylemek dine sonradan yerleştirilen bit'atlardandır. Bunu açıktan yapmak ise daha çirkin ve daha şiddetli günahtır. Şayet dille niyet etmek meşru olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun, bunu fiili veya sözlü ümmetine beyan, beyan eder, açıklar. Selefi salihinde bunları herkesten önce yaparlardı. O halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ve ashabından, Allah ondan razı olsun nakledilmeyen bir davranış, bit'at olarak bilinir. Tabii ki bu, efendim, bunu efendim uygun gören alimler de var, bir şey olmaz diyenler de var, bit'at diyenler de var. Evet, yani nihayetinde en doğrusu, Niyetin yeri kalptir. Kalbe niyet etmek yeterlidir. O efendim dille herhangi bir şeyi telafiz etmenin bir gereği de yok. Esas yeri kalptir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bu konuda şöyle buyurmuştur. İnne estekal hadisi kitabullah ve hayrel hadi, hedyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a. Şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en güzeli Muhammed bir şeyi, yoludur. İşlerin en şerlisi dinde içindeki olmayıp sonradan çıkarılan yeniliklerdir, dindeki bidatlerdir. vücudumuzun dinde sonradan çıkarılan her yenilik bir attır, her bitat dalalettir sapıklıktır her dalalet ise sahibi ateştedir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu İmam-ı Nesai rivayet etmiş hadis 1560 Elbani Sahih Sünnen-i Nesai hadis 1578'de bu hadis zikredilmiştir evet Soru iki. Ben Ömer Menasikini eda ederken caiz olmadığını bilmeden burka giydim, yüzüm, pen, yüzüm peçeliydi. Bunun kefareti cezası nedir? Burka peçe yani. Cevap burka giymek veya peçe ile örtmek ihramın yasaklarına olduğuna göre. İhramlı kadının burka giymesinden dolayı kendisine fidye gerekir. Fidye bir koyun veya bir keçiyi kesmek veya altı fakiri doyurmak veyahut da üç gün oruç tutmaktır. Fakat bunun ihramın yasaklarının da bilerek yapılması veya hatırlatıldığı halde o yasağa işlemeye devam edilmesi şartı vardır. Bu sebeple hükmünü bilmeden veya unutarak, İhramlı iken burka giyen veya ihramın yasaklarından birisini işleyen kadına hiçbir fidye gerekmez. Fidye ancak kasıtlı olarak ihramın yasaklarını işleyen kimse içindir. Tabi bazı ulemalara göre de ister kasıtlı olsun ister olmasın o efendim şeyi çizip mesela cezayı gerektiren bir şey varsa onu yapar. Evet. Hacda vekalet vermek vekil hac ile ilgili fetvalar. Soru 1. Daha önce hac yapmış bir kimse kendisi adına hac yapmaya niyet ettikten sonra Arafat'ta iken bir akrabasının yerine hac yapmak için niyetini değiştirmek isterse bunun hükmü nedir? Bu kimsenin böyle yapması caiz midir? Cevap 1. Bir. bir insan kendisi adına ihrama niyet ederse ister yolda olsun ister Arafat'ta olsun ister başka yerde olsun. Artık bundan sonra niyetini değiştiremez. Aksine kendisi adına hac yapması gerekir. Ne babasının ne de annesinin ne de başkasının adına niyetini değiştirebilir. Ancak aksine hac allah Teala'nın şu emri gereği artık kendisi adına yapılmış olur. وَاَتِّمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Suratul Bakara Bakara suresi ayet 196'da hac ve umreyi tam olarak Allah için Yapın diye, tam olarak Allah için yapın. Eğer bu kimse kendisi adına, kendisi adına daha önce hac yapmış veya tekrar hac yapmak için kendisi adına ihrama girmişse, hacı kendisi adına tamamlaması, eğer başkası adına girmiş, ihrama girmişse, başkası adına hacı tamamlaması gerekir. İhramdan sonra niyetini değiştiremez. Evet. Bunun kaynağı, Abdullah, Aziz bin Baz, Allah ona rahmet eylesin, onun eserinden alınmıştır. Evet, soru iki. Soru iki. Ben küçük yaştayken annem vefat etti. Annemin yerine hac yapması için güvenilir bir, bir kişiyi vekil tayin ettim. Yine vefat eden babamın da hac yapıp yapmadığını bilmiyorum. Fakat akrabalarımdan bazılarının babamın hac yaptığını söylediklerini işittim. Annemin yerine hac yapması için birisini vekil tayin etmem caiz midir? Yoksa annemin yerine benim mi haca gitmem gerekir? Aynı şekilde hac yaptığını, yaptığını işittiğim halde babamın yerine hac yapayım mı? Cevap 2. Anne ve babanızın yerine kendiniz hac yapar veya hacınızın dinen istenen şekilde eksiksiz yapmaya gayret ederseniz daha faziletlidir. Eğer onların yerine hac yapması için dindar ve emanete riayet eden birisini vekil tayin ederseniz bunun bir sakıncası yoktur. Anne ve babanızın yerine hac ve umre yapmanız daha faziletlidir. Aynı şekilde bu konuda bu konuda Vekil tayin ettiğiniz kimselere anne ve babanızın yerine hac ve umre yapmalarını emretmeniz sizin için meşrudur. Bu davranış sizin için anne ve babanıza yapacağınız bir itaat ve iyilik sayılır. Allahu Teala hepimizin amellerini kabul etsin. Soru 3. Bir kadın cemrelere taş atmanın dışında hac menasikinin tamamını yerine getirdi. Beraberinde küçük çocuk olduğu için cemrelere kendisinin yerine taşları atması için birisine vekalet verdi. ''Bildiği, bilindiği üzere bu hac kendisinin, fa, kendisinin farz hacıdır. Bu davranışının cemrelere kendisinin yerine taşları atması için birisine vekalet vermesinin hükmü nedir?'' Cevap 3. Bu konuda açmayın. Cevap 3. Bu konuda kendisine bir şey gerekmez.'' Cemrelere taşları atma sırasında kadınlar için özellikle beraberinde çocuk olan kadın için büyük tehlike oluşturması sebebiyle vekilin bu kadının yerine taşları atması onun yerine geçer. Soru 4. Bir kimsenin kendisine kendisinin yerine hac yapması için başka bir kimseye vasiyet etmesi caiz midir? Bilindiği gibi vasiyet eden bir kimse bu hayatta bu kimse hayattadır. Hala hayattadır. Cevap dört. Kendisinin yerine hac yapmayı başkasına vasiyet eden veya başkasını vekil tayin eden kimse, yaşlılık veya iyileşme ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle hac yapmaya gücü yetmiyorsa bunda bir sakınca yoktur. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip babasının çok yaşlı olduğu için hac yapmaya gücü yetmediğinden, bineğinin üzerinde bile duramadığını şikayet eden sahabiye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem an hücce an ebike ve temir ravahu ahmed ve tirmizi ve nesai ve ibni mace öyleyse baban yerine hac ve umre yap bu hadisi ahmed, tirmizi, nesai ibni mace rivayet etmiştir bu hadisi yine haşam kabilesinde bir kadın resulullah aleyhissalatü ve selama gelerek şöyle dedi ya resulullah inna faridata Allah ala ibadihi fil haj adrakat abi shay la yathbutu ala rahilati afa ahujju anhu qala na'am wa dhalika fi bu hadisi imam buhari ve muslim rivayet etmiştir. ey Allah'ın elcisii Allah'ın hac hususundaki farz emri babama çok yaşlıyken erişti. Deve üzerinde bile duracak kadar duracak halde değildir. Onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. Onun yerine hac edebilirsin buyurdu. Bu olay da veda hacındaydı diyor. Evet. Soru 5. Bir kimse kendisinin yerine hac yapmasını hiç kimseye vasiyet etmeden ölürse onun yerine oğlu hac yaparsa bu kimseden hac farizası düşer mi? Cevap 5. Bu kimsenin yerine daha önce kendisinin yerine hac yapmış olan Müslüman olan oğlu hac yaparsa bununla hac farizası o kimseden düşer. Aynı şekilde bu kimsenin yerine oğlunun dışında daha önce kendisinin yerine hac yapmış Müslümanlardan başka birisi hac yaparsa hac farizası o kimseden düşer. Nitekim bir kadın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ya Resulullah, ya Resulallah. İnne faridatallahi ala ibadihi fil haccı. Adraket abi şeyhan kebira. La yethbutu ala râhileti. Efe ehüccü anhu. Kale naam. Kale naam. Hüccü an ebike rivahul bukhari ve Muslim Yine İmam Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste ey Allah'ın elçisi Allah'ın hususunda Allah'ın hac hususundaki farz emri babama çok yaşlı iken eriştim. Deve üzerinde bile duracak halde değildir. Onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. Babanın yerine hac edebilirsin buyurdu. Bu hadisi İmam Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Soru 6. Cemrelere taşları atma konusunda ne zaman caiz olur? Vekaletin caiz olmadığı günler var mıdır? Cevap 6. Cemrelere taş atmaya gücü yetmeyen hastanın canına bir zarar gelmesinden korkan hamile kadının yanındaki çocuklarını koruyacak ve onlara bakacak bakacak kimse bulamayan emzikli kadının çok yaşlı erkek ve kadının ve cemrelere taşları atmaya gücü yetmeyen kimsenin taşları başkasının atması için vekalet vermesi, vekil tayin etmesi caizdir. Aynı şekilde küçük erkek ve küçük kız çocuğunun velisinin onları yerine, onların yerine taşları atması caizdir. Vekil Kendisinin ve vekili olduğu kimsenin taşlarını aynı yerde atar vekil her cemrenin yanında önce kendisinin sonra da vekil olduğu kimsenin taşlarını atar ancak kendisi daha önce atmış. Ve bu ikincisi nafile ise bu takdirde önce kendisinin taşlarını atması gerekmez fakat hac yapmayan kimsenin taşları atmaya vekalet etmesi caiz değildir. Hac yapamayan hac yapamayan kimsenin cemrelere taşları atma hususunda ne başkasının yerine vekalet edebilir ne de başkasının yerine attığı taşlar geçerli olur. Kurban bayramının birinci günü yapılan amellerle ilgili fetvalar soru bir. Haccın, hacının haccın sayyini ifada yani ziyaret tavafını önce yapması sayıyı öne alması caiz midir? Cevap 1. Eğer hacı ifrad veya kıran hacı yapıyorsa kudum tavafından sonra say yaparak hacın sayyini ifada ziyaret tavafını önce yapması sayi öne alması caizdir. Nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve beraberinde kurbanını getiren ashabı böyle yapmıştır, yapmışlardır. Eğer haccı, hacı temettü hacı hacı yapıyorsa iki defa sağ yapması gerekir. Birincisi Mekke'ye geldiğinde umre için sağ yapar. İkincisi hac için sağ yapar. Arafattan döndükten sonra ifada tavafından sonra sağ yapar. Sayın. Bayramın birinci günü ifada tavafından sonra yapılması daha faziletlidir. Çünkü say tavafa tabidir. Tavaftan sonradır. Eğer haccı bayramın birinci günü sayı tavaftan önce yaparsa, sayı öne alırsa, tercihi olan görüşe göre bunun bir sakıncası yoktur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İfada tavafını yapmadan önce sağ yaptım diye sorulduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yap bir sakıncası, günahı yoktur. Bayramın, hacı bayramın birinci günü şu beş ibadeti sırasına göre yapar. Bir, akabe cemresine yedi taş atar. İki, kurban kesmesi gerekiyorsa kurbanını keser. Üç, Saçlarını kökünden kazıtır veya kısaltır. Dört, Beytullah'a tavaf eder, ifada ziyaret tavafını yapar. Beş, Safa ve Merve arasında sağ yapar. Fakat kıran veya ifrat hacı yapıyorsa ve kudum tavafından sonra sağ yapmışsa bu takdirde sağ yapmaz. Haccın bu amellerini, amelleri sıraladığımız, hacının bu amelleri sıraladığımız şekilde yapması daha faziletlidir. Fakat bunlardan kimisi özellikle de gerek duyulduğunda öne alırsa bunda bir sakınca yoktur. Bu Allahü Teala'nın kullarına olan bir rahmeti ve onlara sağladığı bir kolaylıktır. 2- Soru 2- Hacinin Mekke-i Mükerreme'den hemen ayrılmak ve vatanına dönmek istemesi durumunda ifada ziyaret tavafı ile veda tavafını birleştirmesi caiz midir? bitiyor konu az kaldı. Cevap 2. Bunda bir sakınca yoktur. Örneğin bir kimse cemrelere taşları attıktan veya her şeyi bitirdikten sonra yolculuğa çıkmak çıkmaya karar verdiğinde ifada tavafını yapar. Bu tavaf veda tavafının yerine de geçer. Eğer ifada tavafından sonra veda tavafını da yaparsa bu iyilik üstüne iyilik olur. Fakat birisiyle yetinmek isteyip Veda tavafına niyet ederse veya bu tavafıyla hem ifada hem veda tavafına niyet ederse bu tavaf geçerli olur. Tavaf ile ilgili fetvalar 1. Soru 1. Bir. bir kimse ben cidde şehrinde oturmaktayım daha önce 7 defa hac yaptım. Ancak bazı kimselerin cidde şehrinde oturanlara veda tavafı gerekmez dedikleri için veda tavafını yapmadım. Acaba benim hacim geçerli midir diye sormaktadır. Cevap bir. Cidde şehrinde oturanlarla Taif halkı ve onların konumunda olan kimselerin veda tavafını yapmadan hacdan Mekke'den ayrılmamaları gerekir. Peygamber, nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hacılara hitap ederken şöyle buyurmuştur La yenfiranne ahadun hatta yekune ahiru ahdihi bilbeyti Ravahul Müslim Hiç kimse son işi kabeyle ile olmadıkça, Kabe'yi tavaf etmedikçe Mekke'den çıkmasın, ayrılmasın. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. Yine i̇bn Abbas, Abbas'tan Allah ondan ve babasından razı olsun. Rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir. Umirun nasa, umirun nasu ey yekune ahiru ahdihim bil beyti. İlla annəhu xufth, khuffif, xufth a an al-ümrət, ümrəti an al-marət, marət eti, marət haid. İlla annəhu xufth a an al-marət al-haide. Mutfakun alay. Mekkeden ayrılmadan önce son işleri Beytullah'ı tavaf etmekle emr Ancak bu tavaf veda tavafı Adetli kadınlardan hafifletildi, kaldırıldı. Bu hadis muttefakun aleyhtir, üzerinde itifak edilmiştir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir ve muttefakun aleyhtir. Buna göre veda tavafını terk edenin ceza kurbanı kesmesi gerekir. Bu ceza kurbanı deve veya sığırın yedide birine ortak olmak, ya da bir koyun veya keçiyi Mekke-i Mükerreme'de kurban olarak kesmek ve harem bölgesindeki fakirlere dağıtmakla birlikte tevbe ve istifarda bulunması bir daha bu davranışta bulunmamaya samimi bir şekilde azmetmesi gerekir. Soru 2 Bir kimse Beytullah'ı tavaf ederken örneğin 5. şafta veya 5. şaftı henüz bitirmemiş iken namaz kılın kılınmaya başlayınca Cemaatle namaza durdu. Namazdan sonra tavafı tamamlamak istedi. Namaz için yarıda bıraktığı şaftı bıraktığı yerden mi başlamalıdır? Yoksa beşinci şaftı iptal edip bu şafta yeniden Hacer-i Esvet'ten mi başlaması gerekir? Cevap 2. Doğru olan bu durumda olan kimse o şaftı iptal etmez. Aksine imamla birlikte namaz kılmak için yarıda bıraktığı bu şaftı bıraktığı yerden tamamlar. Kadınlarla ilgili fetvalar. Soru 1. Bir. bir kimse annem yaşlı ama ama hac yapmak istiyor. Fakat beldesinde onunla birlikte hacca gidecek mahremi bulunmamaktadır. Mahrem kimse ailesine büyük külfet, masraf oluşturmaktadır. Bu durumdaki kadının hükmü nedir diye sormaktadır. Cevap 1. Bir, bir bu, bu kadının eda etmesi gerekmez. Mevzu bitiyor. Kapıyı açmayın. Bu kadının eda etmesi gerekmez. Çünkü bir kadın, bir kadının ister genç, ister yaşlı olsun, mahremi olmadan hac yapması caiz değildir. Kendisine mahrem olan birisi bulunduğunda hac yapar. Eğer hac yapmadan ölürse, malından onun yerine hac yaptırılması gerekir. Bir kimse malıyla bağışta bulunup, onun yerine hac yaparsa bu güzel olur. Soru ki 2. Kadının hac sırasında, adet kanının gelmesini engelleyen veya geciktiren haplar kullanması caiz midir? Cevap 2. Kadının hac sırasında, adet olurum korkusuyla, adet kanının gelmesini engelleyen haplar kullanması caizdir. Fakat, bu kadının sağlığını korumak için uzman bir doktorun görüşünü aldık, görüşü aldıktan sonra olmalıdır. Aynı şekilde kadının Ramazan'da insanlarla birlikte oruç tutmak istediği zaman bu hapları kullanması caizdir. Vesallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun Nebiyul Umeyyi ve ala alihi ve ashabihi